Türkçe Peri Masalları Tavşan Çobanı Jasper Bir zamanlar toprakları gözüyle görebildiği mesafenin ötesine gitmeyen küçücük krallığını çok seven bir kral yaşarmış. Kralın bir kızı varmış ve onu ileride halkı için iyi bir kral olacak, bilge ve zeki bir adamla evlendirmek istiyormuş. Krallığına ve yakınlardaki krallıklara haber salmış. Prensesle evlenmek isteyen kişinin iki koşulu yerine getirmesi gerekiyormuş. Bir, bu kişi krala şimdiye kadar görülmüş en güzel incileri sunmalıymış. Ve iki, kralın belirleyeceği bazı özel görevleri başarmalıymış. Çok geçmeden asillerin oğulları, prensler, tüccarların oğulları saraya akın etmeye başlamış. Birçoğu yanlarında görüp görebileceğiniz en muhteşem incilerle gelmiş. Ama hiçbiri kralın istediği görevleri yerine getirememiş. Hepsi de prensesi görmüş olmaktan öteye gidemeyip geri dönmüş. Kısa süre sonra olası taliplerin sayısı azalmaya başlamış ve kral endişeye kapılmış. Şu koskocaman dünyada kızımıza uygun bir kısmet yok mudur yani? Hepsi de ya gösteriş budalası, ya aptal ya da tembel. Bizden sonra kızımızın ve krallığımızın hali ne olacak acaba? Sen merak etme sevgilim. Bu dünyada talep ettiğimiz görevleri yerine getirecek kadar zeki olan mutlaka biri vardır. Nitekim deniz kenarındaki bu krallıkta Paul ve Jasper adlı iki oğul olan bir balıkçı yaşarmış. Büyük ol Paul tembel ve kibirliymiş. Jasper ise zeki, çalışkan ve nazikmiş. Paul uyan! Sen daha yataktan kalkmadın ama... Jasper oltaları düzenleyip sandalı hazırladı bile hadi. Baba tembel ve işe yaramaz biri olduğumu düşünüyorsan... Neden benden iş istiyorsun? Jasper yapsın o zaman. O gün... Balıkçı çok şanslıymış. Ağına yirmi tane istiride takılmış ve kabuklarını açtığında her bir istiridenin içinde gecenin yıldızları gibi parlayan göz kamaştırıcı inciler olduğunu görüp şaşkına dönmüş. Kuşkusuz dünyanın en güzel incileriymişler. Eve gitmiş ve incileri oğullarına göstermiş. Yıldız gibi parlayan yirmi tane inci... Baba, madem incimiz var, söyler misin neden saraya gidip prensesin kalbini kazanmak için çalışmıyoruz? İncileri aranızda eşit olarak paylaştıracağım. Önce Paul, sonra sen Jasper şansınızı denersiniz. Ertesi sabah Paul incileri de alıp yola koyulmuş. Ormanda yürüdüğü sırada birden bir ses duymuş. Lütfen bize yardım eder misin? Paul etrafına bakınmış ve elinden yukarı tırmanan küçük bir karınca görmüş. Merhaba, burada kolundayım. Lütfen yardım eder misin bize? Böcekler evimizi zorla ele geçirmeye çalışıyor. Evimizi savunmamız lazım ama yardım etmen gerekiyor. Yoksa yeniliriz. Bize yardım et lütfen. Bir gün biz de sana yardım edebiliriz. Bir karıncanın bir insana nasıl bir yardımı olabilir ki? Git başımdan hadi. Vaktimi burada sizin küçük kavgalarınızla uğraşarak harcamak istemiyorum. Pol yoluna devam etmiş. Bir süre sonra yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Merhaba delikanlı. Böyle dikkatli dikkatli ne taşıyorsun? Ee, kül taşıyorum hanımefendi. Biraz ister misiniz? Demek kül ha? Öyle olsun. Peki biraz ekmeğin var mı? Karnım çok açta. Nasıl olsa gittiğin yerde karnını doyurman için yemek verebilirler sana. Yanımda sadece kül olduğunu söyledim size, değil mi? Şimdi git başımdan. Meraklı ihtiyar kadınlarla gevezelik etmekten daha önemli işlerim var benim, tamam mı? Paul saraya ulaşmış ve incileri kralın kuyumcularına göstermiş. Of, majesteleri. Hayatımda bu kadar parlak inciler görmedim. Gerçekten çok zarif görünüyorlar. Hıh, ama nedir bu? Ne oluyor böyle? İnanamıyorum. İnci'ler küle dönüşü verdi. Yoksa krala sahte inci mi getirdin? Bu ne cüret? Bak delikanlı. Krallığımda senin gibi birinin yaşaması, krallığımın havasını soluması Beni gerçekten de büyük bir hayal kırıklığına uğrattı doğrusu. Hemen git buradan. Seni sonsuza kadar zindana attırmadan yıkıl karşımdan. Pol, olanca gücüyle koşarak saraydan kaçmış. Eve gelip kendini yatağa atmış. Balıkçı ve Jasper, Pol'un başaramadığını hemen anlamış. Jasper, görünüşe göre deneme sırası sende. Böylece ertesi sabah Jasper saraya gitmek üzere yola koyulmuş. Ormandan geçerken bir ses duymuş. Lütfen bize yardım eder misin? Kim o? Kimin sesini duyuyorum? Buraya bak! Koluna! Ben karıncaların kralıyım. Böcekler yıllardır oturduğumuz evimizi ele geçirmeye geldi. Şu an evimizi savunmak için onlarla savaşıyoruz. Ama gün o kadar çok kayıp verdik ki yardımın olmadan onları asla yemmemiz mümkün değil. Lütfen bize yardım eder misin? Ne? Eh, birinin evini elinden almak doğru bir şey değil. Tabii yardım ederim size. Böceklerin kralına götür beni. Ey böceklerin kralı! Gördüğün gibi size göre oldukça büyüğüm. Çok da güçlüyüm. Çizmemle üstünüze bir bassam ordunuzun yarısını yok edebilirim. Bakın karıncaların kralı benim dostumdur. Ona ve halkına yaptığınız şey çok yanlış. Peki çizmemi kullanmamı mı istersiniz? Yoksa karıncaları rahat bırakıp bir daha rahatsız etmemeye razı mı olursunuz? Karıncaları rahat bırakacağımıza söz veriyoruz. Majesteleri... Karıncaların kralı deniz kıyısındaki kulübede oturuyorum. Eğer böcekler bir daha canınızı sıkacak olursa evime birini yollayın ben sizi korurum. Söz veriyorum. Buna gerek kalmayacak. Ordular geri çekilin. Yardımın için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sonuçta kimsenin kimseye insafsızca davranmaya hakkı olmamalı. Yardımlarına duyduğumuz minnetin bir karşılığı olarak Yüce Jasper sana söz veriyorum ki ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa yapman gereken tek şey karınca kral diye seslenmek olsun. Halkımla birlikte hemen gelirim. Her yerden her yere ulaşırız biz. Teşekkür ederim majesteleri. Bunu hep hatırlayacağım. Jasper yoluna devam etmiş ve biraz ileride yaşlı kadınla karşılaşmış. Merhaba delikanlı. Merhaba Leydim. Ne güzel bir gün değil mi? Böyle dikkatli dikkatli ne taşıyorsun bakalım? Oo, bunlar krala götürdüğüm inciler. Onunla tanışmak ve prensesin kalbini kazanıp kazanamayacağımı anlamak için saraya doğru gidiyorum. Krala incileri vermek bir şey değil de... Belirlediği görevleri yerine getirmek zor. Yanında biraz ekmek var mı? Karnım çok açta. Sana sarayda güzel bir yemek ikram ederler zaten, değil mi? Elbette. Şehir çok uzak değil. Keyfinize bakın lütfen. İyi günler dilerim. Al şimdi bunu. İyiliğinin karşılığı olarak bu düdü lütfen al. Şimdi pek fazla bir değeri olmayabilir. Ama çaldığın zaman dilediğin her şey sana geri döner biliyor musun? <gülüyor> bu benzersiz bir armağan Leydy'm. Size çok teşekkür ederim. Jasper çok geçmeden saraya varmış ve incileri krala takdim etmiş. Kuyumcular ve saray erkanı memnun olmuş. Hayatımda hiç böyle bir inci görmedim. Sanki her geçen an ışıltıları daha da artıyor gibi görünüyor majesteleri. Evet, muhteşemler. Söylesene bunları nereden buldun delikanlı? Babamın balık ağına takılan istiridyelerden efendim. Balık ağı mı? Yoksa senin baban balıkçı mı? Oo, evet majeste. Babam balıkçıdır tuttuğu balıklarla bu krallıktakilerin karnını doyurur. Çok çalışır ve ben de babamla gurur duyarım. Çok haklısın genç adam. Baban gerçekten harika bir iş yapıyor. Çok güzel. Şimdi git dinlen ve yarın yapacağımız sınavlara hazır ol. Ertesi gün kral, Jasper'ı çağırmış ve onu birbirine karışmış tahılların oluşturduğu kocaman bir yığının bulunduğu ambarın önüne götürmüş. Gördüğün gibi delikanlı bu yığının içinde beş değişik tahıl türü var. Bugün güneşin battığı saatten önce bunları beş ayrı yığın haline getirebilirsen, o zaman yarın bir sonraki sınavımıza geçeriz. Ama bir tek tahıl tanesi bile yanlış yerde olursa evine dönmek zorunda kalırsın. Emriniz olur efendim. Elimden geleni yaparım. Kral kimse yanına gidip de yardım etmesin diye Jasper'ı ambara kilitlemiş. Ve imkansız görevi başarması için onu yalnız bırakmış. Jasper bir saat uğraşmış. Ama sonra bu işin belirlenen sürede bitemeyecek kadar zahmetli olduğunu fark etmiş. Ah! Ne yapacağım ben? Her bir tane karıncadan bile ufak ve benim bir... Bir dakika! Karınca! Karıncaların kralı ne zaman yardıma ihtiyacım olursa çağırabileceğimi söylemişti. Eh, şimdi tam zamanı. Majeste karıncaların kralı. Geldim dostum. Senin için ne yapabiliriz söyle bakalım. Geldiniz. Nereye ne zaman olursa geliriz demiştim ben sana. Jesper imkansız görevle ilgili her şeyi karıncaların kralına anlatmış. Sen şimdi şu köşeye gidip dinlen. Halkım ve ben o işi hemen halledeceğiz. Sen hiç yorulma. Karınca kral ve halkı tahılları çok net beş yığın halinde ayırma işini o kadar çabuk bitirmiş ki, kral belirlenen saatte gelip baktığında, Jesper'ın belirlenen işi bitirmekle kalmayıp, Uyumaya da vakit bulabildiğini görmüş. Jasper! Bütün bu tahılı nasıl ayırabildin böyle? Gerçekten başarılısın evlat. Ama yarın yeni bir görev seni bekliyor olacak evlat. Ertesi gün kral Jasper'ı bir çayıra çağırmış. Jasper! Sırf bu görevin için avcılarıma tamı tamına yüz tane tavşan yakalayın. Onlara bakıcılık edeceksin. Gün boyu çayırda otlayacaklar ve akşam olurken güneşin batmasından önceki saatte onları toplayıp saraya getireceksin. Anlaşıldı mı evlat? Bir tane bile tavşan eksik olursa görevi başaramamış sayılacaksın ve evine dönmek zorunda kalacaksın. Elimden geleni yaparım majeste. Jasper bu işin imkansız olduğunu biliyormuş. Çayırda her yere, hatta çayırın ötesindeki ormana kaçışacak yüz tane tavşanı kim kontrol edebilirmiş? Hem hazır kralın kafesinden kurtulmuşken sırf Jasper çağırıyor diye niye geri dönsünlermiş ki? Salıverildikten sonra tavşanlar dört bir yana dağılmış ve hepsi de ortadan yok oluvermiş. Jasper görevi başaramadığını düşünürken alışkanlık sonucu elini cebine atmış ve Ormandaki yaşlı kadının verdiği düdüğü bulmuş. Düdüğü çalmasıyla tavşanların hepsi bir anda yanına gelivermiş. Saraya dönme vakti geldiğinde Jasper düdüğünü kullanarak yüz tavşanın hepsini toplamayı başarmış. Burada tam yüz tavşan var efendim. Buna inanamıyorum. Sen gerçekten zekisin. İmkansız görevleri başardın evlat. Bravo! Aslında efendim, ben bu sınavlardan tek başıma geçmedim. Yardım aldım. Peki bu nasıl oldu? Jasper krala, karınca kralın ettiği yardımla ve ormandaki yaşlı kadının verdiği düdükle ilgili her şeyi anlatmış. İşte böyle efendim, yardım aldım. Sınavlara kendi başıma geçmedim. Bana sorarsan evlat, bütün sınavları geçtin. Çünkü o yardımları bilgeliğinin ve nezaketinin karşılığı olarak almışsın. Krallığım için çok iyi bir hükümdar olacaksın sen. Peki ama prenses de benimle evlenmek ister mi efendim? Evet, sen bilge, nazik ve zeki bir adamsın Jasper. Seninle evlenirim. Böylece Jasper ve Prenses görkemli bir törenle evlenmiş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.